Allah sizi bir zaaftan yaratan, küçük bir damladan yaratan, sonra diğer bir zafın içine, yani bebeklik haline, birinci zaf o küçük damla, ikinci zaaf bebek olmak hali, ardından kuvvet sen seni büyüten, sonra kuvveti arkasından da yine zafa, yani ihtiyarla, acizle düşüren getirendir. O ik bitkiler yarattı, o haküre birendir. kemaline ka Yani hiç yoktan değil mi? Allah bizi yaratıyor. Yok. Yarattı bir sebeple yarattı. Onun geliştirdi. O geliştirmeleri insan diğer fayda olacak şekilde soktu. Son onu mini yaptıktan sonra Kendisi de kendinde mevcut olanları verdi. Artık dünyaya kalmasa da uzun kalmadı. Tekrar döndürdü. Geriimize gene geldiğimiz yere gene hiç yoktan var olduğumuz yere gene gittik. O ne dilesse yapar. Bunda da kimsenin söz sahibi yoktur. Ben istediğimi yapamıyorum. Kıyamet kopacağı gün günahkarlar bir saatten başa kalmalıklarına yemin eder, bunu daha bir ayetleri görmüştür. Şimdi, <gülüyor> kalklar adamlar, bunlar dünyayı doymazlar, dünyayı doymazlar, diyorlar ki biz dünyada bir saat kaldık diyor, hani iyi bir yer bulamadık, sana inanacak gelecek bir şey bulamadık, zamanız olmadı, bir saat insanın ne yapmaya gidiyor? Ama biz niye bir saat kalmadık ki? Bakın, buradaki zaman, dünya ölçüleri, buradaki zaman, öbür zaman değil, öbür zaman başka, burası başka, hatta yakın, seyarelerden aynı zamanları başka. Mesela Melih'teki yıl bizim yolun yani Mars'taki yıl biz iki, iki, iki yöldür. Zülü'deki yıl bizim zamanımızın Gerçekten fazla değil, alın müşteri Zuhali'nin Neptün'ü falan alın, bizim senemizde neyse müşterinin yılı 19 yıldır. Zuhali'nin 40 kısır yıldır, Neptün'ünki 70 kısır yıldır. Yani zaman her yerde değişiktir. Ancak şuradaki şey dünya zamanı. Günevkârı bir sahtem başka kalmadığı yemin ederiz. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürüyorlar. Yalan söylüyorlar. Her yerde yalan söylediği gibi, burada da yalan söylüyorlar. Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Hadi beni kandırır mı? Allah'a kandıracaksın sen? Kıyametin kopacağı gün güvenilenler, yanlış yazımı güven duyduklarımız kimseler, yani Peygamber Levili'de falan demiş ki an olsun ki Allah'ın kitabında ilmi sabık ilmi sabık Allah'ın ezeli olan ilmi sabık geçmiş demek ki e, e, e, ezeli ve ebedi olan Allah'ın ilmi değişmez Allah'ın bundan bin bin sene evet ilmiyse milyar sene evet ilmiyse bugün de yarın da Allah'ın ilmiyle zırput değişmez onun bir de ilmi, ilmi vardı adeta Saattir. O tekrar bir diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu bazı günüdür, bazı tekrar dirilmedir, dirilmedir. Fakat siz bilmiyorsunuz. Yani de biz orada bir saat falan kalıp var diyor ama hepsi yalan. Anla dikkat akıllar akıllarları. Ben, ben kalırım Allah, Allah kalmaz. Allah bütün bunları ilmin sabıkında, yani ezeli ilminde yazmıştır. Allah'ın bundan yazdığı bir levha var. Vakfet hepsi kaydıdır. Dünyada neler geçti, neler oluyor, neler olacak hepsi kaydıdır. İşte yazmış, vermiş, bize göndermiş, işte tadı getirdi. Artık zulüm edenlere o gün mazeretleri, burada mazeret, mazeret, lügatte de mazeret yazıyor. Şu mazereti beş lükat var, beş gün de bulamadım. Altıncıda buldum. Mazeret, mazeret. Artık zulüm edenlere o gün mazeretlere fayda vermeyecek. İşte her zaman bulamadı, işim vardı, gücüm vardı, senin dediklerini yapamadı falan. Herkene yaptı, seni niye Onlardan Allah'ın razı olacağı şeye, vücuda istenmeyecekti. Artık bana mazaya söyleme, mazaya zamanı geçti. Sen, hani Allah şunları şunları yapın dedi ya, bizi o güne gönder de, bundan yapalım, bizi bu halden kurtar. Hayır, artık... Bu da fayda vermeyecek. Herkes cezaya çekecek. Ant olsun ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misaller irat ekmişizdir. İrat söylemiş. Söylenmiş. Bir de irat, delil vardır, delil. Buranın iradı, şudu falan gibi para değeri vardı. Bir de konuşmak vardır, Bunu tık tık etmek, konuşmak var Burada budur nutuk ilahiyetleri. Konuşmak manasında Ama olsun ki habibim onlara herhangi bir ayeti getirsen küpbeden o adamlar siz tezvircilerden başka değilsiniz diyeceklerdir. Tezvirci yalan söyle insanlar insana birbirine düşürenler. Sen böyle bir sesin sana inanmıyoruz. Peygamberine şey söylemişlerdir. İşte bilmezlerin kalplerine Allah böyle mühür basar. Onlar kalpleri mühürlenmiş. İnanmayacaklar. Gözlerine mühür basmış. Görmezler. Hani bir şey sınıfı vardır. Ee, bakar. Bakar sınıfı vardır. Sığır. Cinsen sen bakarsın sınıfı vardır yoldan ahh gibi bir araba gelir bakar o, o, o arabanın kendine çarpacağını bilmez bakarsın öyle o oh, hayvan sır nekinden de insanlar vardır insanlar zaten Allah'ın insan dediği varlık her iki ayaklı iki eli mahculler değildir insan Bak o kitabı getirmek için, var mı? Sende Milya Başkan'ı var nerede? yani? Yalnız bir baktığımda. Mesleğe tabii ben öyle çıkarttım, getirmek için. Mesleğe var Var e Allah'ın insan dedikleri, insan insanı kâmiller. Tam şey mi? Koç tutuyor, koç. Şöyle bir açalım. Yüzünde İnsan İnsana haram gör falan diye bir şey varmış. Aynı sayfada basılmamış. Bir şeyin mu? Başlığı. Başlığı değil mi? Başlığı yok. Öyle bir kişiden bahsediyor da. Hayatında bir insan var. Kısım açmış. Kıramdır, mahremdir bak. Bak, bak, bak, bak, sen, sen şunu sabret Peygamber Efendimiz'e, sen şunu sabret. Şüphe yoktu, Allah'ın vaadi haktır. Allah bir şeyi vaat etti mi o haktır, güzel bir doğrudur, haktır. Buna katli inan, beslememekte olanlar zinhar, sakın ha! Seni sabırsızlıkla hafifle götürmesinden <gülüyor> hep tek götürdü Allah peygamberi. E. Sen de kolay işlere götürmesinler. başkalarının bu başkaları bu benim söylediklerimi Allah'ın söylediklerini ne inanmayanlar seni de kandırmasınlar. Bana daha ederek gene bir böyle söyledi. Bundan 4-5 ay ederek gene söyledi arkasına. Sakın bunlara inanma, yoksa senin cezan übrük kullan daha ağır olur. Sen peygambersin çünkü. Burada bu Süleyman bitiyor. Anlamadığın yerler var mı ki? Süpe dikkat edemezsiniz. Sarkıç oldu. 15 dakika. <gülüyor> bir beş dakika var. Bir de 5 dakika Şimdi Bunu bir ay bitir. İslâm da şeye geçecek. Tofaşa geçecek İnşallah. <gülüyor>